Düşünceli gördüm seni. Düşünceliyim acayip at. E, yeniden hayırdır diyeyim o halde. Radyo programı yapıyoruz ama bu devirde doğru mu yapıyoruz diye düşünüyorum. Nesi varmış programın? Pek reyting getirdiğini sanmıyorum. Baksana maaşları bile bisküvi cinsinden vermeye başladılar artık. O ekonomik krizden Karagöz Başka bir radyoda çalışan arkadaşlar var. Onlara da kraker cinsinden maaş veriyorlarmış. Yok yok başka bir şey. Ne? Böyle car konuşma artık para etmiyor. Önce rating etmiyor sonra da para etmiyor. Ne öneriyorsun peki? Eskiler ya topçu olacaksın ya popçu demişler. Yahu Karagöz stüdyodan eve iki adımlık yola yürümeye üşeniyorsun. Topçu mu olacaksın bu yaştan sonra? Yok efendim ne topçüsü yahu? Karagöz. Bak yemin ederim bozuşuruz ha. Ne oluyor ya? En son aynı evde kalırken dinliyordum senin berbat namelerini. Şimdi bu saatten sonra hiç çekemem. Neyi çekemezsin? Popu. Ne popu be? Topçu olamayacaksın. Geriye bir tek pop kalıyor. Buna da kesinlikle müsaade etmem. Yok efendim yok ses mi var bizde? Çatlatma adamı Karagöz. Ne olacaksan söyle. Büyüyecek halin de kalmadı. Futbol yorumcusu olacağız efendim. Futbol yorumcusu mu? Evet. Peki futbol hakkında top dışında ne kadar konuşabilirsin ki? Millet nasıl yapıyorsa biz de öyle yapacağız hacı <gülüyor> Efendim millet dediğin insanlar yıllarca futbolun içinde bulunmuş. Sonra da emekliliğini konuşarak geçinen insanlar. Yahu biz de hayatımızı konuşarak geçirmişiz. Emekliliğimizi de konuşarak geçiriyoruz. Futbol hakkında da konuşuruz. Bence zaten bu programlarda da futboldan daha fazla gerekseldi siz konular konuşuluyor zaten beni alet etme karakoç sen ne halin varsa gör ben bilmediğim konulardan korkmuşumdur hep Yahu gel bak Hayatımızda yeni bir kapı açılacak boş ver boş ver gel bak bu sefer gol olacak hacım bu sefer gol olacak <gülüyor>